Bakara suresinin 62. ayetini bugün itibarıyla nasıl anlamalıyız? Bugün de, yarında, her gün de orada yazıldığı gibi anladırsan problem değil. Oradaki yazıldığı gibi anladın mı tamam. Bak ne diyor Cenab-ı Hak burada? ''İnnellezîne âmenûh'' i̇şte, Müminler inanmış olan kimseler. Velle dine hadu Yahudiler. Ve Nasara Nastraniler Hristiyanlar yani. Ve Sabiin Sabiler. Men amene billahi vel Bunlardan kim Allah ve ahiret gününe inanırsa. Ve amila ve salih uygun iş yaparsa felehum ecruhum inde rabbihim Rableri katında bunların ücretleri vardır. Ve la yahafun alehim yahsenun. Onlardan herhangi bir korku olmayacak ve üzülmeyeceklerdir. Şimdi ayetler ayetleri açıklar biliyorsunuz. Maide suresi 69 muydu? Neydi bunu açıklayan? Ya bizim uğraşmamıza lüzum yok. Cenab-ı Hak bunu şey yapıyor zaten. He? 69 118. sayfa. 88'de bak. 68 okuyorum. Diyor ki: "Gully ehli kitap." "De ki ey ehli kitap." Şimdi ehli kitap derken Yahudiler ehli kitaptır. Elbette Tevrat var, değil mi? Hristiyanlar ehli kitaptır. Tevrat ve İncil var. Çünkü şimdi birleştirip ne diyorlar? Kitab-ı Mukaddes diyorlar. Peki Sabiler onlar değerli kitaptır. Ondan da Ginza diye kitapları var. Sâbîler de namaz kılarlar, abdest alırlar. Yahya aleyhisselama indiğine inandıkları Ginza'ya inanırlar. Evet. Şeyde İb e, suresinin 17. ayet olacak galiba. Hac suresi 17. ayette Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve sabiler bu dördü ehl-i kitaptan sayılmıştır. Mesecilerin de kataları vardır biliyorsunuz. Şimdi burada mecus mecusileri saymamış ayet-i kerime. Şimdi burada diyor ki Kul ehl ehli'l-kitap kendilerine kitap verilen bu insanlara diye. Bunların tamamı bu dördün hepsi işin içine giriyor. Le'stimala şey burada sadece Tevrat ve İncil diye şeyine buraya Yahudi ve Hristiyan giriyor. Yanlış söylemiş oldum. Le'stimala şeyin hatta tukimu't-Tevrate ve'l-İncil. Ve mâ unzile aleykum min rabbikum belki şey de sokuşturulabilir yani araya katalar ve kinzalarda girebilir ve mâ unzile aleykum min rabbikum ifadesiyle ama Kur'an-ı Kerim girer o işin içerisine. Siz onları ayakta tutmadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Şimdi bugün Tevrat'a inanan kişi Rasulullah'a inanmak zorundadır. İncile inanan kişi Rasulullah'a inanmak zorundadır çünkü kendi kitaplarında bunlar kendilerine emredilmiştir. Ondan sonra diyor ki: "Ve le yezidenne katiran minhumma unzile ileyke min rabbike tu'yanen ve kufra." Sana Rabbinden indirilenler onlardan birçoğunun şey sadece taşkınlığını ve kafirliğini artırıyor. Şimdi Rasulullah indirilenler, onların kafirliğini artırması için onların bunlar duyması lazım değil mi? Ne demektir? Eğer Kur'an-ı Kerim'i Yahudi'ye tebliğ ettiyseniz, Hıristiyan'ı tebliğ ettiyseniz, Sâbi'ye tebliğ, tebliğ ettiyseniz, efendim, Mecusi'ye tebliğ ettiyseniz, ve bunlar da buna inanmadılarsa ne, ne yapmış olur? Tuğyan ve küfürleri artmış olur. Bunlar cehenneme gider mi? Şey, gider. da problem yok. Fela tezsar al kamuyl kafiin o zaman kafiiler topluluğuna hiç üzülme diyor Ondan sonra ne diyor tekrar? İnne ladin amenu ve ladin hadu ve sabiun. Saabiler kattı. Şeyler. Ben nasıl ara dedi? Müminler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar. Men amenebillah velemi alakir. Allah ve Akretek gün ne kimin bunlardan ve salihan ve salih amel işlerse kendi kitabına uymayan salih hamel işlemiş olur mu? Allah'ın kendine indirdiğini olmaz değil mi? Kendi kitapları yani o zaman ne demektir? Bunlar Kur'an-ı Kerimle yüz yüze gelmedikleri takdirde demektir. Bak, geldikleri takdirde inanmaları lazım. Gelmezlerse o zaman yapacakları başka bir şey yok. Bilmiyor adam nereden ne yapsın? Sen Kur'an-ı Kerim'i götürüp tebliğ etmedin ki. O zaman yapacağı Allah'a inanacak, ahirete inanacak ve kendi dinine göre salih amel işleyecek. O zaman fe la havfun aleyhim ve la ham yahsenin ne bir korku olur ne de üzüleceklerdir. Evet.